şuruyan ve Ve la illallah, lahu la Ve Geçen hafta, necis olarak bilinip de necis olmayan şeyler üzerinde durmuştuk. Birinci şeyi gördük. Geçen hafta meninin necis olmadığına dair bu hafta da hamrın ay alkol cinsinin ma, manevi yönden yani haram olup ancak hissi yönden necis olmadığına dair. He. <booted> <donors> 48 Diyor ki ikinciyen el hamr. Ve zalika li enne el asl fi el tahara. Çünkü diyor, asıl etibariyle şeylerde olan şey nedir? Esas olarak taharettir. Asıl etibariyle her şey tahirdir. Ancak bu şeyin necis olup olmadığına dair delil geldiği zaman o zaman o şeyin necis olduğuna dair hüküm verilir. Bir şeyin necis olduğuna dair hüküm görmediği zaman, ey delil görmediği zaman o zaman o şey nedir? Asıl etibariyle necistir mubahdır tahirdir. <gülüyor> Ve leysa hunaka min delil ala najasatiha. Fa eyr necis olduğuna dair delil yoksa o zaman o şey necistir. <gülüyor> Ve bu konuyla ilgili Maide suresinin 90'ın 90. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu ya eyühellezine amenu inmel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ricsun min şeytan fectenibuhu la alakum Tuflihun. Maide suresinin 90, 90. ayet. Ve dikkat ediyorsanız burada hitap kimin? İman edenlere. Ey iman edenler. Ya eyyuhallezine amenü. İnnemel hamru vel meysiru vel ansab. El biliyorsunuz her alkollü olan, içilecek olan şeydir. El meysir, ey kumar cinsi olan şeylerdir. Vel ansab, dikili olan putlar taşlardan, ve ezlem, bu da cahiliyet döneminde kumar aletlerinin bir çeşididir. Mesela e, zar atmak, ondan sonra böyle bu tür şeyler yani bu tür şeyler. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Diyor ki, ''Rijcisun min şeytan'' Ve ''Rijcis'' lügat manasında ''Rijcis haram'' anlamına geliyor. Tamam mı? Necis midir değil midir? Burada alimler bunu tartışmışlar, hadisler nezaletinde bu tartışılmış. Min şeytan, ey şeytanın işindendir. bu, Dolayısıyla ondan sakınınız. Eğer sakınırsanız leallekum tuflihun olur ki kurtuluşa eresiniz. Ey bütün bunlardan sakınırsanız o zaman kurtuluşa ermiş olursunuz. Şayet sakınmayacak olursanız o zaman kurtuluşa ermemiş olursunuz. Kimden kurtuluşa ermemiş olursunuz? O zaman şeytan ve şeytanın dostlarından kurtulmamış olursunuz. Ve biliyorsunuz şeytanlar yani cinli şeytanlar olduğu gibi insani şeytanlar da vardır. Ve burada diyor ki fe inne kelimet ricz te'ni en necaisel hukmiye la el kelimesi diyor. Tamam mı? Hüküm açısından diyor. Hüküm alınır diyor. Hissi babından değil. Yani hamur mesela manevi yönden haramdır. Ama hissi yönden i su yani bizatihi mesela bu hissi bir şeydir. Bir de manevi bir yönü var. Ve illa lezemne min zalika en nahkum bi Eğer hamrın bazı alimlerin yapmış olduğu tefsire göre necis olduğunu hükmü vereceksek o zaman diyor putların da necis olduğuna dair hüküm vermemiz gerekiyor ve da o şans oklarının da necis olduğuna hüküm vermemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Yani bir put taştan yapılmış. Çünkü dikkat ediyorsanız burada kumar çeşitleri var. Mesela yani iskembeil kumar bir cinsidir değil mi? Kumarın bir çeşididir. Veyahut tazar bizzat şey olarak mesela zar oynamak, tavla oynamak haramdır. Ama o 60 olduğun zar plastikten yapılan veya tahtadan yapılan şeyler onlar da haram mıdır? Çünkü asıl etibarıyla yani kumarın cinsinden olan şeyler bu nesnelerdir veyahut da bu Gözle görülen olan şeylerdir. Yani. He, diyor ki burada eğer ha hamrin kendisi <gülüyor> hamrin kendisinin haram olduğunu hüküm vereceksek ondan sonra necis olduğuna dair hüküm vereceksek o zaman diyor o zaman diyor el meysir kumar aletleri ve ansap putlar ve dikili taşlar vel -ezden ve e, şans oyunları bütün bunlara da o zaman necis hükmünü vermemiz gerekiyor. Niçin hamre necis hükmünü veriyoruz da? Niçin putlara necis hükmünü vermiyor? Çünkü buradaki ayeti dikkat ediyorsanız teselsüz bir şekilde, hay, hepsi aynı manada geliyor. Bu konuda, bu da hala yapacak var mı? Şimdi yani daha müdahale de şöyle diyebiliriz dem, yani vasit olduğu ya da cesiyle olduğu şeye bakarak onun aklına hüküm veriyoruz. Doğru bir açıdan oldu mu bu yani? Doğru bir ifade oldu mu no, Ben anlayamadım. Nasıl What? yani? Yani müthişesine bakılarak araştırıyor. Yani neye alet oluyor bu? Şimdi zar mesela. Zarın bir kendisi, e, şey olabilir necis değildir ama ne oluyor Bunda ne maksat, maksut ne bundan? İşte kumar oynanması. Ona bakılarak bu vasıta oluyor ya kumara. O yüzden e, e, haramdır diyoruz. He, i̇şte ne, onu söylüyor ya. zaten ya. Zaten diyor ya. O yani. yani hükmen, hükmen hükmen. hamir haramdır. Bu bütün İslam ümmeti ittifak etmiş. Kendisinin hükmen haram olduğu ittifak var. Ancak necis midir değil midir ihtilafa düşmüşler. Dolayısıyla artık bu ok şansları veyahut da şans okları veyahut da putlar, dikili taşlar tamam mı? Eee artık putların şeyine olursa olsun. Işte filan adamın putu işte filan adam bir kimisi putu tünçten yapın, yapmış, kimisi altından yapmış, kimisi gümüşten <gülüyor> yapmış, kimisi taştan yapmış, kimisi tahtadan yapmış. Yani burada yani e, put ismi geçiyor burada. Bir de kumar aletlerin ismi de geçiyor. Yani için mesela biz hamrın e, bizzat nesne olarak necis olduğunu söylüyorsak neden putlara ondan sonra şans oklarına veyahutta kumar aletlerine necis demiyoruz. Niçin burada ayırmayabiliyoruz? Buradaki ayırmanın sebebi nedir yani? Maddesi. Delil nedir? Burada evet. delil hani diyor ki ya. Delil nedir? Maddesi itibariyle <gülüyor> tayin. Şey, maddesi itibariyle tayin. Ama alet oldukları şey, o da müdürü gibi. Hükmede. Ya, Hükmede. Yani yani. Şey Bu anlaşıldı. Hükme Bu hükme anlaşıldı. anlaşıldı. Bu anlaşıldı. Bunda bir kayda var. Her necis haramdır. Fakat her haram olan bir şey necis değildir. Bu kaydaya... Her necis haramdır. Ama her haram, sigara gibi şu anda zararlı olduğundan dolayı de <gülüyor> alimler tarafından da haram kılmıştır. Ama kendisi necis değildir madde olarak. Onu ifade etmek için risk geldi burada. Demek ki risk manevi bir haram. haram olarak, olan, ifade haram. Yani. Biz bu kaideyi arkadaşlara öğretmiştik. Bak, hep bir tek o hatırladı mesela. Bu çok önemli bir mesele Hakikate Hakikaten yani, alimler bu konuda ihtilaf ederken de, bu hükümleri öne sunarken de, düşünerek, Aynı zamanda şey yapıyorlar, yani haramdır ama yani her deminki söylediği gibi her necis haramdır. Örneğin domuz, domuzun kendisi zatı haramsa eti de haramdır, tamam mı? Niçin? Çünkü bizzat ayet ve hadis, ayetin biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de her şey açık, vazih değildir yani Kur'an-ı Kerim bir özdür. Ama her şey tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da zikredilmemiştir, örneğin namaz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın demiştir ama tafsilatlı bir şekilde öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, fecir namazı, sünnetleriyle beraber şunları bunları Kur'an'da tafsilatlı bir şekilde gelmemiş. Aynı şekilde bu tür şeyler de ayetlerde bu tür şeyler özellikle burada geldiği gibi o zaman ne yapmak lazım? Burada sünnetle kıyas etmek lazım. Kur'an'da bulamadığımızı sünnette bulacağız. Onu işte burada açıklayacak diyor ki mesela Yalnız bu kaideyi ezberleyin bu çok önemli bir meselede hakikaten Yani her necis haramdır ama her haram necis değildir Ve burada mesela hamir Hamrın kendisi yani alkollu olan ve özellikle spirto biliyorsunuz spirto hamrın anasıdır yani alkolun anasıdır Ve bu spirto'dan bütün her şeyi yapıyorlar Yani nesne itibariyle veya da içki itibariyle Haramdır kesin ittifak var Ama nesne itibariyle Tamam mı? Hissi yönünden haram değildir. Nasıl olacak? Tespit edeceğiz şimdi. Diyor ki وَكَذَلِكَ اَتْتَحْرِيمُ لَا يَقْطَبِ الْنَجَاسَةِ Diyor ki bu şey haram olunca illa de necis olması demek değildir. وَاِلَّا وَا لَزِمَنَا الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ الْاُمَّهَاتِ وَالْبَنَاةِ وَالْأَخَيَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ Eğer öyle bir şeyse tamam mı? Yani her haram olan necistir diyecek olursak o zaman annelerin necis olduğu, teyzelerin, halaların, kızların bunların haram olduğunu hükmümüz ve hükmünü vermemiz gerekiyor. Şey necis hükmünü vermemiz gerekiyor. Bunlar asıl itibarıyla her ne kadar kişinin annesi ise o kişi annesiyle ne yapamaz? Evlenemez. Kız kardeşiyle evlenemez. Teyzesiyle evlenemez. halasıyla evlenemez. Yani en yakın akrabaları ile ne yapmaz? Evlenemez. Haramdır. Hükmü yönden haram. Ama hissi yönden annesine dokunma, dokunması haram mıdır? Necis midir? Annesi necis midir ona? Değil. Kız kardeşi, halası, teyzesi halası ve bu şekilde. Ve demin ki, Naci kardeşim verdiği misal gibi, mesela, sigara otu normal bir ottur. Hükmen haramdır. Niçin haramdır? Çünkü tıbben ne yapılmış? İspat edilmiş bu şeyin zararlı olduğunu, insanın vücuduna zararlı olduğunu ne yapılmıştır, hüküm verilmiştir. Dolayısıyla bu konuda ittifak olduğu için öbür taraftan da maddi yönden israf, orada yapılan harcamalar israf olduğu için, kaydasız olduğu için İslam şeriatı bunu haram kılmıştır. Ama o itibariyle o sigara paketi cebine koyduğun zaman mesela onunla namaz kılmanda bir veis yoktur. Hükmen o haramdır ama hissen o paketin içinde olan sigaralar, tütünler, yapraklar haram değildir anlaşılıyor mu? Örneğin altın. Altın manen erkeklere haramdır. Yani bir erkek eline parmağına ne yapamaz? Altın takamaz. Boynuna efendim bilezik olarak veyahut da kalem olarak veyahut da sanat olarak altını kullanamazın için İslam altını erkeklere haram kılmış, kadınlara helal kılmış. Yalnız burada erkek Özellikle mesela bu tür şeylere önem vermeyi bazı Müslümanlar var. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, sadık, muhlis, salih bir insandır ama altın konusunda zayıftır. Altın takıyor. Altın taktığı zaman namazı batıl mıdır? Ve siz biliyorsunuz elbisede necaset olduğu zaman o namaz batıldır. Biliyorsunuz namazın şartlarından birisi de kişi namaz kılarken üzerindeki elbise necasetten tahir olması gerekiyor. Bir de kıldığı yerde de o kıldığı yerde necasetten tahir olması gerekiyor. O zaman bu altın hükmen haram ise hissen haram denilebilir mi? Çünkü o altın parçası hissen helaldir. Yani tahirdir, temizdir. Dolayısıyla manen hükmen haramdır. Ha O zaman bir kişi altın takarak namaz kılarsa namazı sahihtir. Ama altını taktığından dolayı hükmen haram işlemiş oluyor. Oradan hasaba çekilir. Ama bu tarafta bir sakınca yoktur. Ve bu şekilde yani kıyas edilebilir. <gülüyor> diyor ki burada Hürrimat aleykum yani bu ki söylediğimiz zeliyle karşı diyor ki Hürrimat aleykum ummehâtukum ve banatukum ve akhavatukum ve ammatukum ve halatukum Tamam mı? Nisa suresinin 23. ayeti. Yukarıda neyi zikretti? İnnemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu vel şeytan Bu ayet ne diyor? Diyor ki hurrimat aleikum ummahatukum. Tamam. mı? Şüphesiz ki annelerin size haram kılınmıştır. Burada anneni annelerini size haram kılınmıştır derken Allah Celle Celalü neyi kastediyor? Evlenmeyi yani cima, cinsi münasebeti haram kılmıştır. Yoksa annelerin vücutları çocuklarına haram değil yani necis değildir. Bir anne çocuğuna değdiği zaman veyahut da bir çocuk annesine kız kardeşine halasına şuna buna dediği zaman hissen tıpkı domuz, domuz kanına eli değdiği gibi necis olmuyor. Elini domuz kanına değdirdiğin zaman o ne olmuş oluyor? Necis oluyor çünkü hem hükmen hem hissen necistir. Ama bu saydığımız şeyler hükmen haramdır ama hissen necis değildir. <Gülüyor> Hürmet عليكم aynı zamanda benatukum aynı zamanda ahavatukum ey burada kızlarınız ve kız kardeşleriniz ve ammetukum halalarınız ey babanın kız kardeşi ve halatukum teyzeleriniz ey annelerinizin kız kardeşleri bütün bunlar hükmen bu kişilere haramdır ama hissen haram değildir teyzesiyle tokalaşabilir tamam mı eee öpebilir mesela Hatta yanağından bile öpebilir. Çünkü o teyzesidir. Öptüğü zaman mesela şehvet yönüyle e, öpmüyor. Şehvet yönüyle öner, öperse o zaman aynen bir yabancı kızı ve da bir yabancı kadını, kadını öptüğü gibi günah kazanır. İster kızı bile olsun. Annesi bile olsun. Kızını, annesini teyzesini şehvetçeyiyle öperse o zaman ne yapmış olur? Haram işlemiş olur. Çünkü Allah Celle ve bu konuda yani bu şeyden dolayı size haram kılınmıştır. Şehvet şehvet ile hiçbir zaman bir şahıs annesine, kız kardeşine, teyzesine, halasına tamam mı? Ee, ne yapamaz? Yaklaşamaz. İster öpücük yönden olsun, ister elleme yönden olsun, ister cima yönde olsun. Ama hissi itibariyle elini vurabilir, yaklaşabilir. Bu konuda hiçbir sakıncası yoktur. Üçüncüsü diyor ki وَالطَّعَامُ الْمَسْرُوقِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَلَا يُقَلْبِنَا جَسَتِهِ Çalınan mal hüküm yönden haramdır. Ama hissi yönden haram necis değildir, para çaldın mesela, o parayı çalmak hükmen şarağın nedir? Haramdır. Ama paranın kendisi nedir hissen? Necis değildir, tahirdir, tamam mı? Ve diyor ki C. Fî sûbül i s s s s s s s s s s s s s s s s Sonra Allah Celle Celaluhu onu ehli Sünnet ve Cemaat'ın mezhebine hidayet etti ve ehl Sünnet ve Cemaat'ın mezhebine hizmet etti. Ondan sonra bir kitap yazdı. Daha doğrusu ya şey yaptı. İmam Eben Hacer El-Azqalani'nin Bülughul Maram diye bir kitabı var. Onun açıklamasını yaptı, şerhi yaptı. Bazı yerlerde dört mücellettir, bazı yerlerde üç mücellettir, bazı yerlerde sekiz mücellettir. Yani tahkikin şeyine bağlı. Ee, geniş bir tahkik yapılmışsa sekiz mücellete çıkıyor. Orta bir tahkik. Dört mücellede, daha az olursa üç mücellede. Mesela benim yanımda var üç mücellettir. Bu İmam Es-Sanaani Rahimahullah, birinci cildin 52. sayfasında diyor ki وَالْحَقُّ اَنَّ الْاَصْلُ فِي الْاَعْيَنَ الْتَحَارَةِ Tamam mı? Doğrusu diyor, اَعْيَنَ dediği, ey His sen tutulacak her şey, asıl etibarıyla bu bu konuda karar verilecek şey nedir? Taharettir. Ey, Temizlik, temizdir. Ve enne tahrim la yazımun necâse. Ve her haram olan bir şey ille de necistir diye bir kaide yoktur. Örneğin, İmam-ı Sanani şöyle bir örnek veriyor rahimavullah. Diyor ki, fe innel Ve lakin tahira. Haşiş, nedir haşiş? Muhadderat. Şu uyuşturucu şeyler artık esrardır, eroindir, oyundur artık çeşit çeşit isimleri var. Bütün muhadderat tüm mükhaddaratın çeşitleri İslam uleması sıhha nesle vücuda zarar verdiğinden dolayı hükmen haram olduğuna dair ne yapmışlardır? Karar almışlardır. Ama hissen tahir temiz olduğuna dair de ne yapmışlardır? Karar almışlardır. Ve kaza'l mükhaddarat mükhaddarat ve mesmûm el kâtile. Tamam mı? Uyuşturucu ve diyor el ey zehir verici, öldürücü bazı şeyler var. İster ot olsun, ister otlardan yapma. da kimyasal şeylerden olsun. Tamam mı? Yani he, kimyasal olan zehirli şeyler e, zarar verdiğinden dolayı haramdır. Ama hissen, tamam mı? E, nesne yönden nedir? Haram değildir. Wa emmen necâse fe yulâzimuha ett tahrim. Ancak necasete geldiği zaman, o zaman haram hükmü verilebilir veyahut da vermelidir. Fekullu necisim haram. Her necis haramdır. Tamam mı? Hocam bir de şey domuz eti haram. Ama, e, kalp hastası birisi. Ameliyat gerekiyor ve domuzun kalp kapakçıkları insana çok uygun. E, bugün tıpta kullanılıyor. Bunun hükmü nedir? Yani o insan eğer o ameliyatı olmazsa hayatını sürdüremeyecek. Böyle bir pozisyon var. Ve domuz, kalp kapaklıklarını insana naklediyorlar ve o insana tedavi etmiş ee, Şimdi bu tıbbi bir yönden olan şey bu fetva istiyor tabii ki. Ben fetva makamı değilim. Ben şahsen aczene yani, olarak arkadaşlar... Bu gibi... konuları evet. yani. yani ben e, e, ilk önce görüşümü söyleyeyim. Ben... Fetva konusunda arkadaşlar, bizimle beraber oturan arkadaşlar biliyor. Fetva konusunda kesinlikle yanaşmam. Çünkü özellikle bu tür bir şeyler olunca çok geniş bir araştırmaya sahip olmak gerekiyor. Bu şeylerde fetva veya hata karar vermek için. Ancak alimlerin verdiği şeyleri ben bilirsem anlatırım. Ama ben kendim bu konuda bir karar vermeye yetkili değilim. Çünkü... Geniş bir şekilde ben bu konuda araştırmış değilim bu meselelerde. Dolayısıyla araştırmadığım bir şeyi kafamdan herhalde, haram ve hükmünü vermek benim hakkım değil. Yani boynum, boyumu açar, aşar. Yalnız şey alimler şey. şunu söylüyor. Ee, biliyorsunuz bir ara burada Mekke'de, arada bir Rabitatü'l Alem'l İslamiye, bütün dünya çapında alimleri böyle arada bir topluyorlar ve böyle bazı e, Yeni yeni çıkan bazı şeyler hakkında karar alarak veto veriyorlar. Burada alimler bu meseleyi tartıştılar. Bazı alimler bunu görüyor. Bazı alimler bunu görmüyor. Ve bu toplantıda işte doktorlar, bütün tahassuslardan yani orada görüşecek o meselelerin mutahassus olan şahısları da bulunduruyorlar. Artık mesela diyelim ki bu mesele mi tartışılıyor? O konuda kalple, kalp doktoru mesela. O konuda mutahassus olan doktorlar getiriliyor Şer'i yönden olan alimler getiriliyor. Eğer ee, mühendislikle alakasıysa mesela mühendis o konuda mutahassız olan bu şekilde. Alimler bunu kesinlikle caiz görmüyorlar. Çünkü domuzun kendisi necistir bil ittifak. Hatta bazı alimler ve özellikle şafiiler mesela kullarını bile necis olarak görüyor, görüyorlar. Bazı alimler mesela İmamı Allah, Hanife, Rahimler Allah necis görmüyor. Köpeğin kıllarını necis görmüyor. İmam-ı Şafi'yi beyin kullarını mesela necis görüyor. Yani neticede domuzda ittifak var. Domuzun her şeyi necistir. Domuzun etini yemek haram? Domuzun eti yemek haram olduğu gibi kanı haramdır. Tamam <gülüyor> mı? <mi? gülüyor> evet. Yani etini yemek haram. Mesela biz dikkat ettiyseniz geçen bu hafta değil, bu bayramdan önce biz size bir hadis aktarmıştık. Neydi? Tavla oynama hadisi, şeyi anlatmıştık size. Yani orada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi şeyi söylüyor. tavla oynamak, o zaman Farsça bir ismiyle şey yapıyor, andırıyorlar. E, doğru. <gülüyor> Diyor ki zar atan kişi aynı domuz kanına, domuz kanına elini bulaştırmış gibi olur. Bunu kumar amaçlı mı yapıyor yoksa hobi olarak mı yapıyor? Yani bu oynamak zaten hükmen haramdır. Bu ittifak var. Kumar aletlerinde hükmenle ittifak ettik değil mi? Alimler ittifak etmişler. kumar kastıyla oynamak var. <tifak> Bir de, de e, vakit geçirmek için, eğlence için ya da terfi için. Ha, له, له. Zar kesinlikle atmak haramdır. Alimler ittifak it, etmişler. Bütün fıkıh alimleri zar atmayı ne yapmışlar? Daha, tamam ama kumar amaçlı mı atıyor? İşte diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Biz, gülüyor> ama teşvik oluyor. Biz burada mutlak diyorduk. Bir yani. hadis yani. var kim ha. elini diyor Zarlın zara olursa. Şeyde, o zaman şey olmuyor peki Hadi gelelim. Şeyle konuya telefon muyon şey biraz? He, efendim. Ya demek ki istediğim konuya necisleştiriyor bu zarlar. Terefi komarsa amenna vesalet yani mesela yani. Mesen, mesela diyelim abi. ki bağlaştırıyor Onun... Zarı elinde tutarsan, şu zar var ya burada 3, 2, 1 falan filan var ya o zarı elinde tuttuğun zaman necis değildir. Yapalım, Ama şey at, oynamak var, için attığın zaman işte bu haramdır hükmen haramdır, hissen haram, necis değildir. Tamam mı? Bu konuda bir hadis var galiba. Kim elini zarar bul i̇şte onu dokunuruz. Söylüyorum. Onu mu söyleyeceksiniz? Onu anlatıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki elini tıpkı domuz kanına domuz kanıyla boyamış gibi olur. Yani niçin? Çünkü domuz kanı necistir. Yani e, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler var bazı şeyler yok. Peki Kur'an-ı Kerim'de bir şey anlamak isteyecekse Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bulamıyorsak neye müracaaf etmemiz gerekiyor? İkinci kaynak ne oluyor? Sünnet oluyor, Değil mi? Sünnette bulamadıysak biliyorsunuz İslam şeriatının dört tane şeyi var. Dört tane kaynağı var. Birincisi Kur'an. Kur'an'da bulamadılar alimler. İkincisi ne olması gerekiyor? Hadis, sünnet. Sünnetler. Aleyhisselatü Vesselam'ın genel sünneti. Biz sünnet dediğimiz zaman sadece hadisleri kastetmiyoruz. Biliyorsunuz sünnet genel olarak söz, fiil, ikrardır. Ama hadis dediğimiz zaman yüzde yüz Allah'ın konuşmuş olduğu sözdür. Fiil dediğimiz zaman eliyle, ayağıyla yapmış olduğu şeylerdir. İkrar demek ey onun huzurunda yapılan bir şey ona karşı susması. Yani ikrar etmesi. Çünkü aleyhissalatü vesselam haram olan bir şeye susması kesinlikle mümkün değil. Ey imkansızdır. Dolayısıyla su, sükut ettiyse o zaman sükut ikrardandır. Tıpkı bir kız istendiği zaman. Babasına karşı utanıyor. Kızım işte seni filan istiyor. Ne dersin verelim mi? Susuyor. Yani demek ki ben istiyorum. Ama istemiyorsa diyecek ki hayır. Başıyla, eliyle veya dağılayacak, çıkıp gidecek. Yani mutlaka bir hareket yapar. Hiçbir hareket yapmazsa demek ki ikrarı nedir? Sükütü ikrardır. Ve sünnet söylerken biz bunu kast ediyoruz. Yani sünnetin geneli. Sünnette bulamadılar alimler. Bütün sünneti araştırıyorlar. O zaman üçüncü kaynak nedir? İcma. Ashabın icma, Ashab tabi'in ve tabi'inin oy birliğiyle almış olduğu bir karar icma anlamına geliyor. Peki ashab tabi'in ve tabi'inin sözlerinde de fiillerinde de ikrarlanıyor. Onların sünnetlerinde de bulamadık. Üçüncü kaynak nedir? Kıyas. Dördüncü kaynak nedir? Kıyas. Kıyas. Bütün alimler kıyası kabul ediyor ancak İbn Hazm rahimehullah kıyasa karşıdır. İbn Hazm rahimehullah, İbn Hazm el Endülusi, al Zahiri, tamam mı? Bilirsiniz, Zahiri mezhebine mensuptur. Kesinlikle kıyası kabul etmiyor. Çünkü genelde nasları hepsi zahiriyet ibareyle kabul ediyor. <gülüyor> Dolayısıyla biz Kur'an'da bulamadık. Deminki İrfan hocamızın söylediği mesela Kur'an'da et olarak zikrediliyor. Ama burada zikredilmiyorsa o zaman neye Muracaatimiz gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetine. Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetinde domuzun kanını, ondan sonra etini ne yapıyor? Haramlaştırıyor. Kalır ney? Kalır kılları, dişleri, ondan sonra kemikleri. Dişleri, kemikleri ve şeyleri arasında alimler iki defa düşmüşler. Niçin? Çünkü cemattır. Yani kansızdır. Kalp ise nedir? Kanlıdır, canlıdır. Dolayısıyla cemaat üzerinde alimler ihtilaf ihtilafa düşmüşler. İmam Elbani buradaki alimler İmam Şafii rahimeullah Allah e, demişler ki domuzun her şeyi haramdır. İster kılı, ister dışkısı, ister çişi, ister eti, ister ne olursa olsun. İmam Elbani bani Allah ve es ile şevkani şevkani Allah diyorlar ki domuzun dişi ondan sonra kemikleri cemaat olduktan sonra necis Değildir diyorlar. Tamam mı? Mesela. Ve örnek veriyorlar. Geçmişte domuz e, dişlerinden ne yapıyorlarmış? Tarak falan yapıyorlarmış. Hala yapıyorlar? Kesici aletler yapıyorlarmış. He, şey. Diyorlar ki. He. Burada e, sünnette, icmada şey yapmadıkları için burada ne yapıyorlar? Alimler iştihad ediyor. Ha O zaman burada iki teneppol oluştu. Benim gibi mukallit bir kişi bu ihtilafi görünce ben bakacağım şu iki ihtilaf arasında bu mesele hakkında ihtilafa düşen meselen, Kur'an ve Sünnet ruhuna hangisi daha yakınsa ben onu taklit ederim yani onu tercih ederim. Ama yüzde yüz mukallit ise şeyler arasında tercih yapacak güçte veyahut da kudrette değilse normal mukallit ise ikisinden birisini taklit eder ve o taklidinden dolayı da sorumlu değildir. Mesela. Kalkıp da mesela Elbani taklit ederse Elbani ümmet Alimleri içerisinde İhtibar gören ve imam Olarak isimlendirilen bir şahıstır Din konusunda güvenilir bir kişidir Ha burada iştihad mı yapmış Bir mukallid geliyor bunun iştihadını kabul ediyor O zaman ne ben ne o Ne şu ne bu hiç kimse eleştiremez Tıpkı burada Hen belirler Namazın terki küfürdür dedikleri zaman Bunları taklit eden insanlar Bunlar hiç kimse kınayamaz Çünkü bu mesele Müteber bir ihtilaftır alimler arasında ve müteber bir ihtilaf olduğu için alimler arasında kimisi bunu taklit ediyor, kimisi bunu taklit ediyor. Dolayısıyla taklit konusunda taklit edecek olan şahıslar kimi taklit ettiyse eğer alim ise o zaman bu caizdir. İrfan hocamız mesela diyelim ki deminki ortaya atmış olduğu soru veyahut da onun gibi birçok şahıs. Bu fetva verilirken, bu fetvada ne yapılmışlar? İki kol ayrılmış. Bazıları demişler ki oğlum, çünkü bir insan hayatı kurtarılıyor. Burada bu insanın ölmesi mi daha iyi? Tamam mı? Hani kullanma, madem ki haramdır, necistir ve necis olan bir şeyle yaşamak, çünkü ondan etkilenecek. Domuz, domuz kalbi bu. Mutlaka ondan bir, bir şey olacak yani, ondan bir bir eseri alacak. Mutlaka etle etkilenecek. Onun için diyorlar ki mesela yani kan konusunda elinizden geldiği kadar bir müşrik kanıyla bir müşrik kanından kan almayınız. Niçin? Diyorlar ki insan etkileniyor. Veyahut da insanın vücudunda bir hastalık varsa ondan kan almayınız başka bir kişiye. Ki ondan etkileniyor. Bir kişi mesela et hastalığına yakalanmış. Ondan kan alır mısın? Almazsın. Dersin ki bu hastalıktır. Bana etkisi olur o şekilde ama öbür taraftan alimler demişler ki olur çünkü bir hayat bir insan hayatı kurtarılıyor. Ha. Burada delile bakılır. Bu haram değildir diğer insanların. Delili var mıdır? Delil yoktur. Kur'an'da, sünnette, icmada, kıyasta yoktur. Çünkü geçmişte bunlar yoktu. Peki bu yeni bir şeydir. Yeni bir oluşumdur. Yeni bir çıkıştır veya yeni bir eee Delil olmazsa der ki bu benim içtihadımdır. Bu adamın iştihadına, eğer hakikaten o iştihadı yapan o fetveyi veren o, alim ve o alimler hakikaten dinde otoriter iseler, yani dinlerine güvenliyorsa o zaman ben, sen, şu, bu falan filan onu taklit ettiğimizde bir sakıncası yoktur. Benim bir hastam var, kalkıp da o hastama o kalbini koyduğum zaman, çünkü diyorum ki ben bu çocuğumdur. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. Bu konuda alimler ihtifala, ihtilafa düşmüşler. İşte ben de bu alimleri taklit ederler yapıyorum Rabbim beni affetsin. <gülüyor> tamam mı? O zaman bu taklit nedir? Caizdir. Ama naslar arasında ayrım veya orta ayrı edebilecek güçte olan bir kişi bakıyor ki bu adam Kur'an ve Sünnet ruhuna çok uzak bir iştihad olduğu için o alim onu taklit edemez. Oğlu böyle bir hastalığa yakalandığı zaman ne yapar? O domuzun kalbini oğluna kesinlikle koyamaz çünkü necis olduğuna dair inanıyor. Koyulmuyor. He. Sadece kapak çıktı, o damar uçukmuş. He. bütün dayıydı. İşte e, ben onu şu anda tam her şeyi ben onu okudum birkaç defa okudum o zaman o fetva çıktığı zaman okudum yanımda da var. Annevazil diye Annevazil <gülüyor> fetvalar diye bir kitap var Aa, dört. Cilden. Bütün bu e, yani böyle e, itlafluk konuların hepsini bir arada toplamışlar. E, bu tür şeyler gerçekten insan okuduğu zaman yani faydası oluyor. Şahsen ben ısınmadım. Yani ben şahsım ben baktım ki çünkü bunların görüşlerini de okudum, bunların görüşlerini de okudum ve düşündüm taşındım. Yani bu fetva'yı veren kişilere ben ısınamadım. Ve yani necistir diyen kişilerin görüşü, görüşüne Ama daha çok ısındı. Evet. Yani o bana daha, mesela ben bakıyorum ki, ben bir şahıs olarak, ben bunları tercih ediyorum. Ama gelir mesela İrfan hocam bunları tercih eder. İrfan hocam diyor ki, vallahi ben mukallit mukallid bir kişiyim. Ve benim akrabamdan birisi işte hasta oldu. Ben bu akrabamın diyor, hayatta olmasını isterim, ölmesini istemiyorum. Bu alim de fetva vermiş, ben bunu, ben bu alimin fetvasına dayanarak ben bunu yapıyorum derse. O zaman biz İrfan Hoca'yı ne yapamayız? Kınamayız, kınamayız daha doğrusu yani. Yok efendim işte bu fasıktır, bu şöyledir, bu böyledir diyemeyiz. Tıpkı burada namaz, namazın terki kafirdir deyip ona biz nasıl tekfir edemiyorsak, bu zalimdir, fasıktırlar, bunlar tappıktırlar, şudur budur diyemeyeceğimiz gibi. Madem ki taklit ettiği bir alim varsa bitti. Allah'a hikmet veriyor, yani koyun mu? kalp kavgakçı uymuyor da insan dokunsun kalp kavgakçı yani, uymuyor. Haram olan bir şeyde <gülüyor> şifa aramayınız diye böyle bir kaydı yapmıyor. Yok, yok bir hadis var, bu hadis, hadis var. Şifada <gülüyor> haram yok, haramda şifa yoktur ya, diye. Şöyle, şey, yani, yani, şey <gülüyor> <Öcaret gülüyor> evet, ham demirlerde hiçbir yağ kullanılmıyor mesela. Onun işlenene kadar pastanmasını engelleyen doğuz yağ. Yani demirciler bilir, işte bir temir işi yaparlar. Ben de değil, bu değil. yaz oldukça yakın temas ettim yani demir işim oldu. Ee, üstünde Domuzluğu bir şey var. Tabii tabii üstünde bir sıvı var. Böyle onun e, paslanmasını, demirin bozulmasını engelliyormuş. Bu yağ ne yağı dedim öyle. Peki domuzum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam milyonlarca ton demir üretiriyor. Nereden bulacak olacak? Şimdi demir hatta herhalde çıkarken bütün maddelerde olduğu gibi. O da gene... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Yani Allah Celle Celaluhu bizim kaldıramayacağımız şeyler bizi imtihan etmesin. Gerçekten. Bizi de çocuk ölecek. Doktor diyor ki biz bunu diyor domuz kabakçı ameliyat edeceğiz. Çocuk iyileşecektir. Yani. Adam diyor ki ondan sonra domuz haram. Müslümanım diyor. Domuz haram diyor. Ben bunu yaptıramam diyor. İzin vermiyor ameliyatı. Bak diyor sen göre göre çocuğunu ölüme terk ediyorsun diyor. Yani bunun başka çaresi yok, başka alternatifi yok diyor. Ondan sonra işte e, yani dizide öyle yapmışlar. Hastanenin imamı. Hastanenin imamına e, danışıyor o adam. O da diyor ki bir hayat kurtarmak insana kurtarmak gibi. Öyleyse Allah'a ne kadar ağız ol çocuğun kurtulsun Ayet var. Yani, ama bir ama bir mümini öldürmek, bir öldürmek bütün ya. insanları öldürmektir. Bir mümini hiyat bütün insanları hiyatmektir. Yalnız bu şere'i yönelmek isteniliyor yani. Ee, ama gayri şere'i yönden işte... İslam'da zararlıklar, mağdurlar, bir biraz şey Ama haram değilse. Haram değilse. Evet. Ama bir yer görmüştük. ki mesela insan ölüm yücel kadar namur etini yiyebilirsin. Eee mukallit bir kişi e, dilerse bunu dilerse bunu şey yapabilir. Ama ben şahsen bunu araştırdığım zaman iki şeyi görüşü kıyas ettikten sonra şahsen ben yani benim eee e, kanım ona asınmadı. Tamam mı? Yani o a, alimlerin fetvalarına ısınamadım yani gerçekten. Ama birisi gelir ısınır. Ben diyemem ki sen niçin ısınıyorsun? Çünkü madem ki burada ihtilafa düşmüşler, birisi bunu taklit ediyor, birisini taklit ediyor. Ve demin ki verdiğim örnek gibi namazı bir adam tekfir ediyor. Ahmet bin Hembel tekfir ediyor. Diğerleri tekfir etmiyor. Tamam tekfir eden adam, o adam oraya oraya ısınıyor. Ona göre namazın terki köfürüdür. Deriz ki sana mübarek kılsın. Ben kalkıp da onu kınamam ve onunla tartışmam. Sen niçin öyle söylüyorsun, niçin böyle yapıyorsun falan filan. Ve hep sen madem ki tekfir ediyorsun sen de kafirsin. Yok. Bunu söyleyemez. Söyleyemez. Niçin? Çünkü bu ihtilaflar müteberdir. Öbür tarafta mesela namazın terki küfür değildir. O küfürdür diyen bir adam da kalkıp bana yok sen kafirsin diyemez. Veyahut da bana karşı bir taarruz cephesi de açamaz. Ama tebliğ edebilir, hatırlatabilir. Veyahut da bu tür deliller e, şey yapıp, tahkik yapılabilir. Bir bugün ikna olmadım. Yarın olurum, öbür gün olurum. Velhasıl e, taklit müteber ihtilaflarda taklit caizdir. otur tür filmlerde Aman, Bizlere kabullendirilmek için yapılmış olan şeyler olabilirdir. Yani böyle yani duyugi, duygusal şeyleri kullanarak bizi bu duygusal, şeye şimdi, şimdi aklen bizi kabullendirmek isterler. Ya, bu, baka, bu düşünülebilir de ama böyle bir realite var yani tıpta böyle bir ameliyat yöntemi. fakat yani <gülüyor> <Doğrudur. Bunlar, gülüyor> Ümmetten bazıları bunu yaşıyorlar yani. Oysa doktorlara da bunun alternatifini düşünmesi lazım. Onları kınamıyoruz tabii. Öyle bir şey yani. temenni etmiyoruz. Lütfen bize o şekilde imkan verin. Allah'ım mümkün. Savaşa gidersem ölüm muktedirdir ama ölüm var diye savaşla terk edilmez. Gerekiyinde yapılır. <gülüyor> yani tabi. hayır ölüme teslimiyet ayrı bir şey. Şimdi insanın ya. bir hastalığı var hocam. Mesela benim babam doktor dedi ki bana eğer altı saat içinde ameliyat etmezsek dedi kesin ölür yani ölüyor yavaş. Aslında kesin ama ölür de diye demesi doğru değildir. Nereden tıp, biliyor öleceğini? Tıp ben o öyle evet. şey yapıyor. Ama dedi biz dedi ameliyat edersek yani belki altı saat sonra değil de bir, bir gün sonra olur iki gün sonra olur yani bir müddet yaşayabilir ama biz ameliyat edersek ameliyat masasında kalabilir ama yüzde yirmi ihtimalle de çok şey yapabilir. kurtulabilir. Kurtulabilir. Evet. Şimdi hocam insan evet. o durumda şunu düşünüyor. Evet. Yani çünkü sorumluluk hissediyor. Ya, i̇leride yani niye yapmadıysam evet. gibi bir soruyla muhatap Ondan... olmamak için evet. mevcut şartlarda diyor ki yani sonuna kadar kullanmak, sonuna olur kadar olur olur. kullanmak evet. istiyor. Sonuna kadar imkanlarını kullanmak istiyor. Hani denize düşen yılanı sarılır evet. hesabı. Biz insan Allah'a sıkıntı yani Allah sıkıntı vermesin gerçekten yani. Şimdi çaresiz, çaresiz kaldığın zaman şunu da yapıyorum bunu da Yapmadığın bir şey kalmasın diye insan sonuna kadar her türlü imkanı kullanmak istiyor. Doğrudur. Şimdi biliyorsunuz alimler bu konuda ittifak etmişler. Delilin varlığında kıyas ve içtihap batıldır. Bu bir ittifak var alimler arasında. Delilin varlığında. Ve bu delil Kur'an'dan ve sünnetten veyahut da ashabın anlayışından. Sen burada delil var. Yani Kur'an'dan veya da sünnetten, Kur'an'da yoksa sünnetten, Sünnet'te yoksa icmada var. Yani ashabın görüşlerinde. Dolayısıyla burada delil varken sen kalkıp da içtihat edemiyorsun. İçtihat edersen bile o içtihadın batıldır. Şimdi bu cevazı vermeyen alimler işte bu tür hadislere ve ayetlere dayanarak diyorlar ki caiz değildir. Tamam mı? Ama bu adam gelmiş ne yapmış, içtihat etmiş. Gelmiş öbür tarafta bu alim iştihad ederken de fetvasını ortaya atarken bir sürü onun yanında tamam. onu destekleyenler de var. Ben de bir mukallid olarak, Allah göstermesin hastam var. Ben de diyorum ki ben mukallidim. Ben alim değilim, müştehid değilim, mureccih değilim. Ben normal bir vatandaşım. Oğlumun işte akrabamın ölmesini istemiyorum. Bu alimi taklit ederek ben bu tedaviye başvurmak istiyorum. Ve taklit tamam. yaptığı zaman hakikaten... Yani inanarak yapıyorsa biz onu kınayamayız çünkü taklit ettiği bir alim var. Tayyip biz de ne demiştik? Demiştik ki kulu necis haram veleyse kullu haram necis. Yani her necis haramdır ancak her haram necis değildir. Ve verdiğimiz örneklerde öbür tarafta diyor ki <gülüyor> mesela eee inma müşrikun necis inma müşrikun necis. Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'nin 28. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنْ Biz bu ayetten ne anlarız. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنْ dediğimiz zaman hükmen ve şer'an mı anlıyoruz? Yoksa da yoksa hükmen ne, e, haramdır, e, hissen necis değil bunu anlıyoruz. Nasıl anlamamız gerekiyor? Çünkü riz kelimesi hükmen anlıyoruz. Yani mesela bir müşrikle musafaha yaptığın zaman senin elin necis olmuyor. Oradaki necaset hükmendir, yani şarandır, tamam? Mı? Anladın. Hadi. Yoksa hissen değildir. Hissen müşrikler, necis değildir. Ama eli üzerinde bir pisli, yani necis bir pislik varsa ona değinirse yani o pislikten dolayı necis olur. Yoksa asıl beşeretinden dolayı değil. Dolayısıyla müşrikin veya da müşrikenin beşeri beşeriyeti tamam mı? Yani vücudu nedir? Necis değildir. Ama hükmen müşrikler necistir. Ama şer'an, hissen nedir? Necis değildir. Peki böyle şöyle bir soru göre, ayrı müslü İslam'a girdiğin zaman neden usul yaptı Salih? Böyle bir soru gelebilir bize. Manevi yönden işte, manevi, manevi yönden hükmen necis olduğu için. Yani, usul alıyor, yıkıyor kendini yani. Hatta bunu Türkiye'de Başsa, bazı tarikatlar yıkıyor, yaptırıyor, evet. Nakşabendi tarikatı. Ee, Nakşebendi tarikatı tarikatına o hiç gusül tamam mı? Kusurla pes almamıştır. Belki de cima yapıyor. Necizdir. Adetlerinde yok. Yok inan ki o, o denilen, o inan ben. ki e, Nakşebendi tarikatına mensup olan insanlar. Yani ben bizzat birisine sordum. Dedim ki, yani niçin bir kişi e, sizin şeyhin yanında tövbe ettiği zaman huslü emrediyorsunuz? Çünkü diyor ki o hükme necizdir. Tamam. Demek ki adam Tövbe almayan bir kişinin Hükmen onların yanında Necis olduğuna inanıyorlar Tabii canım çok ağır bir ifade Ama cahil oldukları için Mesela ne yapıyoruz Bir şey söylemiyoruz Çünkü cahildiler adamlar Yani gerçekten Kur'an'dan ve sünnetten Nasıplarını almamışlar gereği gibi Bazı şeyleri almışlar Ama her şeyi gereği gibi almamışlar İşte müşrikler İslam'a girdiği zaman müşriklere İslam'a girdiği zaman eğer bu gusül emredilmişse hükmen yalnız alimler bu konuda ihtilaf etmişler. İbn e, İmam Elbani rahimeullah diyor ki Allah Resulü ve selam döneminde her Müslüman her Müslüman olan kişiye gusül etmeyi emretmemiştir. Ömer, Ebubekir, şu, bu falan fuç İslam'a girildiği zaman Allah Vesselam demiyordu ki ey İslam'a fuç giren insanlar hepiniz gusül yapınız ondan sonra namaz kılınız. Bu emri vermemiştir. Ama bazı bazen olmuş bazı şahıslara guslu tavsiye etmiştir ve emir emretmiştir. Ama bütün İslam'a giren müşriklere guslü emretmemiştir. Hakikaten yani mesela yani e, tahkika zaman bakıyorsun ki Ali zatu sallam her Müslüman İslam'a giren kişiye guslet emrini vermemiştir. Ama bazılarına da vermiştir. Bazı şahıslar Müslüman olduktan demiş ki git gusül abdesti al. Ve eğer e, sünnet yani şey olmamışsa, bizim tabirimiz sünnet olmamışsa git sünnet ol. yani sünnet. Efendim, tabii sünnet vaciptir tabii. Yani şey sünnet, ne diyoruz? Biz e, sünnet iten, diyoruz. Hiten, sünnet evet. olmayacak, is İslam'a girecek olmaz mı? Efendim, olma, yok girer, girer abi, ama yani günahkar, ya, ol. ondan yani günahkar olur. Güzelliğinden dolayı günahını Yani günahkar tamam. kalmış tamam. olur. İzzet-i Ömer radiyallahu anh İslam'a girerken işte Kur'an'ı bir sayfasını eline alacağı zaman bacasının işte ona vermediği sen necissin git gusül al. ondan i̇şte sonra bu, bu sahih midir? Tabi sahihdir. Bu hükmen yalnız. Yani hissen değil. <gülüyor> Burada yani... Neciss, gusül, e, da aynı. E, yani, e, aynı onun gibidir. Gerçi gusül biz geçen de indik e, bu usul meselesinde veyahut da, dün akşam mıydıymıştık? Yok. Biliyorsunuz cünüplükten dolayı hayız bir, bir kadın, hayızlı bir kadın da nifaslı olan bir kadın yine alimler arasında ihtilaflıdır. Cumhur'un görüşüne göre bir cünüp olan bir kişi elini Kur'an'a değdiremez. Tamam mı? Ee, ve ezber Kur'an okuyamaz. Cumhur'un görüşü budur. Hayızlı bir kadın Kur'an'ı eline alamaz. Ama dualar şunlar bunlar ezber Kur'an yapabilir. Onun için İmam Bin Bez Rahimahullah okullarda biliyorsunuz buranın eğitimi genelde din din ağırlığı bir kadın mesela hayızlıdır okulda talebedir kadın olabilir kız olabilir çünkü burada biliyorsunuz bazı kadınlar evli olmasına rağmen okuyorlar kızmaya kadın hayız görüyorsa o kadın mesela okula gitti peki bunun dersi var Kur'an'da öğretmen ona şey ders verecek bu kadın ne yapması gerekiyor ya okula gitmeyecek yedi gün e, zamanında veyahut da, zaman mutlaka bu dersi vermesi gerekiyor İmam Bin Bez Rahimahullah diyor ki eldiven giyer veyahut da cilbabiyle şöyle şey yapar ondan sonra Kur'an'ı alır veyahut yaprakları çevirir veyahut kalemle yaprakları çevirir bu şekilde niçin diyor ki bu zarurettir ve İbn Bez'in verdiği fetva bu İmam Elbani Rahimahullah ve bunun çizgisine, çizgisinde olan alimler diyorlar ki cünüp olan bir kişi Kur'an'ı eleyebilir Kur'an'ı okuyabilir Veyahut tahayızlı olan bir kadın hiçbir şeyle, ellerini bir şeyle kapatmadan Kur'an'ı tutabilir diyorlar. Çünkü taharet kelimesi nedir? Ma'na'am diyor. Her şey içine giriyor. İnsan giriyor, şu giriyor, bu giriyor, bu giriyor diyor. Siz bunu nasıl yaparsınız ve inşallah bu, burada değineceğiz buna bu mesele. Yani Dinliyor demek istediğim bu ihtilaflıdır. Ama Şahin kardeşimin söylediği yani cumhurun görüşü budur hakikaten. Yani cünup olan bir kişi hükmen yoksa Hissen değil. Yani o hissen necis olduğu için Kur'an'ı sen elli yemesin demiyorlar Cumhur. Hükmen haram olduğu için diyor ki sen Kur'an'ı yemesin. yemezsin. Burada bu mesele bitiyor. Üçüncü şeye geliyoruz. Eti yenen hayvanların çişleri ve dışkıları temiz midir değil midir? isterseniz o zaman burada durabiliriz. Yani isterseniz namazdan sonra devam edebiliriz. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك